En azo billehi min şeytanir rajim Bismillahi ve nes ve nes ve nes billahi min şurur enfusina ve min siyata malina. Men yehti Allahu falamudillale ve men yudil falahadile. Ve ishedu enla ilahil lahu wahtehu la shirkila ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emhabat. Fenne istaqal hadis kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muttasatuha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin velaleh ve kullu dalaletin finnar. Riyazu salihin şerhinde hayır yollarının çokluğu babında kalmıştık oradan devam ediyoruz. 122 no'lu hadis Ebu Hurere radıyallahu anten Allah Resulü ve vesselam şöyle buyurmuştur. Her insanın bedenindeki bütün eklemlerine karşılık Güneşin doğduğu her günde sadaka borcu vardır. İki hasım arasında adalet etmen sadakadır. Bineğine binmek isteyen kimseye yardım edip onu hayvanına bindirmen veya yükünü yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yolda eza veren şeyi kaldırman da sadakadır. Müslümin Ayşe radiyallahu anh'a yaptığı rivayette de şu şekilde gelir. Ademoğullarından her insan 360 eklem üzerine yaratılmıştır. Her kim tekbir, hamd, tehlil, tesbih ederse yani Allahu ekber, elhamdülillah, la ilahe illallah, subhanallah derse, Allah'tan mağfiret dilerse, estağfirullah derse ve halkın yolundan taş, diken, kemik gibi gelip geçen rahatsız eden şeyleri kaldırırsa veya iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsa ve bunların sayısı 360'ı bulursa o gün kendini cehennemden uzaklaştırmış olarak akşama çıkar. Daha önce Ebu Zer radıyallahu benzer rivayetler gelmişti. Ee, yani her insanın vücudundaki her eklemden dolayı her gün sadaka vermesi gerekir diye. Ee, o hadiste başka maddeler zikrediliyordu. Burada ek ziyade başka şeyler de zikrediliyor. Ebu Hurey radıyallahu anh'den gelen rivayette sabah veya akşam mescide giden kimseye her gidiş için Allah cennette bir ziyafet hazırlar buyurulmuştur. Bunu da bu ve Müslim rivayet ederler. Yine Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ın rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kadınlara hitaben şöyle buyuruyor. Ey Müslüman kadınlar, bir komşu kadın komşusuna vereceğini küçük görüp vermezlik etmesin. Vereceği şey bir koyun paçası olsa bile. Yani bir paça dahi olsa, koyun paçası dahi olsa işte bunu küçük görüp de vermemezlik etmesin. Çünkü bu tip şeyler, yani bu sadaka babındandır. Ee, diğer bir hadiste, yarım hurmayla dahi olsa kendinizi ateşten koruyun buyruluyor. Yani bunlar kişiyi işte günlük olarak her bir eklemine karşı sadaka olarak karşılayan şeylerden. Bu Ebu Hureyli radıyallahu anh'ın hadisinin zahiri mescide sabah ve akşam herhangi bir şey için gitmeyi kapsamaktadır. Selam. Aleyküm ve remtullah. Yani sabah ve akşam mescide gitme. Mescide gitme derken yani sadece namaz değil, namaz olabilir, ilim tahsili veya herhangi bir hayırlı amel için mescide gitmek bunların hepsi buna dahildir. Hadiste bu kimseye Allah Azze ve Celle'nin cennette bir ziyafet hazırlayacağı ifade edilmiştir. Arapça bu kelimenin yani ziyafet diye tercüme edilen kelimenin Arapça aslı nuzuldur. Nuzul misafire ikram edilen yiyecek, içecek ve benzeri şeylerdir. Yani Allah... Sabah akşam mescide giden kimseye ikram olarak cennette bir ziyafet hazırlar. Bu hadisten günün başında ve sonunda mescide giden kimselere bu büyük mükafatın hazırlandığını anlıyoruz. Ayrıca Allah'ın bu basit amele bu kadar büyük mükafat vermesi sebebiyle kullarına ne kadar çok lütufta bulunduğunu da anlıyoruz. Diğer hadiste, ''Ey Müslüman kadınlar, bir komşu kadın komşuna vereceğini ki bu bir koyun paçası bile olsa küçük görmesin.'' buyurulmuştur. Bu hadiste de basit de olsa hediye vermeye Allah Resulü Aleyhissatü vesselam teşvik etmiş ve koyun kaçası bile olsa demiştir. Yani bu basit ve düşük bir şeydir. Sanki az da olsa hiçbir iyiliği küçümseme denilmek istenmektedir. Diğer bir hadiste çorba yaptığında suyunu fazla koy ve komşuna da ver duyulmuştur. Bunda Müslim rivayet eder. Komşuna kişi çorba verdiğinde bundan dolayı da ecir kazanır. Yine Kardeşinle karşılaştığında güler yüz göstermek dahi salaka bağımındandır. Bunu da küçümsememek gerekir. Bu da bir iyiliktir. Kardeşinizi asık ve hüzünlü suratla değil de gülen ve sevinçli yüzle karşıladığınızda bu bir hayır ve iyiliktir. Çünkü kardeşiniz sizinle bu hal üzere karşılaştığında içine sevinç dolar ve mutlu olur. Müslüman kardeşinizi mutlu edecek her şey hayırdır, sevaptır. Kafiri kızdıracak her şeyde yine hayırdır sevaptır. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 120 ayetinde şöyle buyuruyor? İşte onların Allah yolunda bir susuzla, bir yorgunla ve bir açlığa düçar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları ancak bunların karşında kendilerine salih bir amel yazılması içindir. Yine Fetih suresinden hatırlarsanız, li agize bihemul yani müminlerin vasflarını, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki sahabelerin vasflarını anlatıyor Allah Azze ve Celle. Fetih Suresinin son ayetlerinde. Ee, bu vasflardan bir tanesi de, yani onların güzelliklerini, iyiliklerini, secde izlerinden oluşu oluşu, işte ruku ve secde ettikleri bunlar anlatıldıktan sonra onları misal olarak Allah Azze ve Celle dimdik bir ağaca, yani öyle bir ağaç ki ziraatçiler yani bu ekim dikim işinden anlayanlar ''Bu öyle bir ağacı beğenirler, onların hoşuna giden bir ağaçtır.'' buyuruyor Allah Azze ve Celle. ''Ve liya var. Yani bunun böyle olması, Müslümanın kafirlere karşı dimdik olması kafirleri öfkelendirmek içindir. Yani kafirleri öfkelendirmek matluk bir iş. Şimdi buradan e, bu gibi meseleleri iki yönlü düşünmemiz gerektiğini anlıyoruz. Mesela e, ''Selam aranızda yayınız.'' diyor. Mesela Müslümanların arasında selamı yaymak teşvik ediliyor. Selam aranızda yayınız. Bu muhabbete sebep olur. Demek ki kafirlere böyle bir selam yok. Niye? Çünkü muhabbete sebep olmaz. Bidatçilere, bidat eline böyle bir selam verme olmaz. Çünkü selam vermek sevgi göstergesidir. Onlara sevgi göstermez. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bidatçilere selam vermeyi yasaklamıştır. Onlara asık surat göstermeyi emretmiştir. Bidatçı olmayanlara ise Tebessüm etmeyi bunun bir sadaka olduğunu bildirmiştir. Aynı şekilde biz buradan bidatçilere asık surat göstermenin de e, bu sadaka iyilik babından olduğunu anlıyoruz. Çünkü iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak babına dahildir bu. E, i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten de fasık ve bidatçileri asık suratla emret e, karşılamanın emredildiğini bildirmiştir bu mesela fasık dediğimiz kimseler büyük günahları, Kur'an ve sünnette yasaklanmış büyük günahları açıktan işleyen, yani bir şeyin günah olduğunu bile bile bunda ısrar eden küçük veya büyük, küçük günahta ısrar ettiğinde de fasık adını alır bir kimse. Bunlara güler yüz göstermeme, bunlara tavır koyma, bunlar işte sadaka babından olan şeyler. Selamını anlıyor mu hocam? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bazen e, i̇rşad etmek için aslen fasık olmayan kimselerin dahi selamını almamıştır. Geçtiğimiz derste, çarşamba günkü derste gördünüz adam sadece evine bir kubbe yapmıştı. Yani ihtiyacı dışında evine kubbe. Yani kubbe herhangi bir ihtiyacı karşılamaz. Ne sıcaktan korur, ne soğuktan korur, yağmurdan falan. Yani bunu sen düz bir tavanla sağlayabilirsin. Ama ihtiyaç fazlası bir şeyi binaya Yatırım yaptığı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun selamını almıyor. Adam defalarca yani sahabe defalarca Allah Resulü Aleyhisselatü veriyor. Hiçbirisini almıyor. Ta ki kubbeyi yıkıyor. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı alıyor. Yine kişi bilmeden de büyük günah işleyebilir. Bunun da selamını almayabilir kişi. Yani herhangi bir toplumun önderi olan kişi mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, Neccaroğullarından birisi geliyor. Parmağında altın bir yüzük var. Selam veriyor. Selamını almıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adam bilmiyor, altının haram kılındığını da bilmiyor. Almıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Söylenmeye başlayınca Allah Resulü bir şey mi oldu falan diye. Elindeki sopayla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adamın eline sertçe vuruyor. Bu haram kılınmıştır diyor. Bir rivayet bu şekilde. Diğer bir rivayette bu adam, Neccaroğullarından gelen adam evine gidiyor ve hanımına şikayet ediyor. <gülüyor> diyor ki ben Allah Resulü'ne gittim selam verdim benim yüzüme bile bakmadı selam mı almadı. Muhakkak sende bir şey vardır da diyor kadın, Allah Resulü o yüzden selamını almamıştır. Git sor bunu diyor. Adam geliyor, Allah Resulü selamını diğer sahabeler de almıyorlar bunun selamını. Adam geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a durumu soruyor. Ey Allah'ın Resulü bir şey mi yaptım, bir şey mi var diye. İşte o zaman Allah Resul elindeki sopayla adamın eline vuruyor. Bu haram kılmıştır diyor. Hemen atıyor adam onu. Ondan sonra diyor ki ey Allah Resulü diyor insanlara bildir de diyor niçin selam almadın? Şimdi selam almazlar yoksa yani. Bunun sebebini ne ders ediyor? Selam almazlar. Bunu açıkla bari diyor. Böyle bir kıssa var. İbn-i İbban geliyor bu da. Yani bazen öğretme maksatlı da bu tip tavırlar konmuştur. Aleni bir şekilde günah işleyen bunun cezasını görür. Yani bu cezalandırılmadan bırakılmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aile halkından birisinde yalan gibi bir şey görürse o bu halini ıslah ettiğini, düzelttiğine dair bir şey Allah Resulü'ne ulaşıncaya kadar onunla hiç konuşmazdı diyor. Aile halkından birisi. Mesela bir yalan gibi bir şey e, sadır olmuşsa onlardan onun tevbe edip halini düzelttiği kendisine ulaşıncaya kadar yani buna kanaat getirince kadar onunla konuşmazdı. Ebu Uyreye radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İman 60 veya 70 küsur şubedir. Bunun en üstünü La İlahe cümlesi, en aşağısı eziyet verecek şey yoldan kaldırmaktır. Hayata imandan bir şubedir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu imanın anlaşılmasında temel hadislerden birisi. Defalarca bunun şerhini yaptık. En üstün şube La İlahe illallah sözü, yani kişinin İslam'a giriş sözü. İslam'a kişi La İlahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle girer. Yani bunlara şahitlik etmekle girer. Bu asgaridir. Bunu söylediği an dünya hükmü bakımından Müslüman hükmüne girer. İman hükmüne değil bak. Müslüman hükmüne, İslam hükmüne girer. Dünyada ona Müslüman muamelesi yapılır. Belki de kafir. Kafir oldu halde La İlahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Bu mesele değil. Yani Müslümanlara kendisini Müslüman gibi gösterdi. Veya ben Müslümanım diyerek İslam'a girdi. Bu kimseye dünya hükümleri bakımından Müslüman muamelesi yapılır. İşte kız istese e, verildiğinde nikah geçersiz olmaz. İşte e, varis olur Müslümanlara. Müslümanlar da bu kimseye varis olur. E, ve bütün Müslümanlarla ilgili hukuk onda icra olunur. Ta ki bariz bir küfrü işler. Bu küfürden dolayı da kadı kendisine istitabe uygular. Yani tevbe ettirir. Tevbe etmesini ister. Tevbe ederse eder. Belki münafıkça tevbe ediyor. O da makbul. Yani İslam'ına yeterli. Samimi bir şekilde tevbe ederse de yine kendi lehine tevbe etmiş olur. Tevbe etmezse öldürülür. Veya kaçar gider. Müslümanların cezasından kaçar. Kafir olarak, aleni bir kafir olarak yaşamaya devam eder. Ama kendisini İslam'a nispet eden, La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah'a şahitlik eden dünya hükmü bakımından Müslüman gibi muamele görür. Fakat bu dünya hükmü bakımından zaten e, ehli Sünnet'in dışındaki iman konusunda sapan fırkalar, harcilik ve mürce fırkaları iman ve İslam arasındaki ayrımı yapmadıklarından sapmışlardır. Günümüzdeki harciler ise e, ilk harcilerden de çok farklı bir anlayış içerisindeler. Yani günümüzdekiler tamamen bir cehalet içerisinde. Önceki harcılar bir bilinç üzere bunu yapıyorlardı. Yani sapkınlıklarını bir bilinç üzere yapıyorlardı. Şimdikiler bundan da bir hane. İman başka bir şey, İslam başka bir şey. Yani İslam, dünya hükmü bakımında insanlar arasında cereyan eden hukuk için geçerli olan bir şey. Kişi dünyada tamamen Müslüman amelleri işlese, Müslüman gibi muamele görse, ölünceye kadar ve öldükten sonra da. Fakat Allah katında kafir olabilir. Yani dünyada İslam hasletlerini yerine getirir. Müslümanlara Müslüman gibi gözükür. Fakat Allah katında kafir olarak sorgulanabilir. Neden? Çünkü imanla ilgili problemi vardır. İman elde esaslarda. Mesela şirk üzere, rüya üzere yapıyordur amellerini. Bu mümkün. İtikadı başka itikatlardır. Yani küfür bir kimseye bir girdin mi imanı yok eder, kaldırır. Yani kişi küfür sebebiyle ok gibi dinlen çıkar. Fakat Müslümanlar, insanlar katında Müslüman gibi muamele görüyor olabilir. O yüzden Ebu Hureyre gelen diğer kişi ucunun nereye varacağını bilmeden bir söz söyler de cehennemin ortasına düşer. Veya yine nereye vardığını bilmeden bir söz söyler, Allah'ı razı eder de cennetin ortasına düşer buyruluyor. Yani kişi bazı sözlerle sözlerle bile kafir olabilir. Allah katında. Ama insanlar nezdinde Müslüman muamelesi görebilir. İman dediğimiz şey ise mesela Bedeviler iman ettik derler. Hucurat suresindeki ayetlerde geçtiği gibi. Allah Azze ve Celle onların iman ettik demelerini kabul etmiyor. Halbuki Böyle deyin emreden Allah Azze ve Celle. iman ettik deyiniz. İman ettik demek, yani Allah'a iman ettim, Resul'e iman ettim demek, bakın bu İslam'dır. İman değil. Yani bunu kavl olarak söylemek, dil ile söylemek, dilin bir ameli. Bu İslam'dır. Zahirdeki e, azan ameli. Ben Allah'a, Resulüne, Ahiret gününe, Kadere, Hayrıca, ile Ahiret gününe iman ettim dediğimde, bakın bu İslam'dır, yani Müslümanlığımı dile getiriyorum. Allah Azze ve Celle diyor ki Bedevilere, siz fakat Müslüman olduk değiliz, iman henüz kalplerinize yerleşmedi. Yani kişi İslam'a girdiği halde iman sahibi olamayabiliyor, yani iman şubelerini tamamlamamış olabiliyor. Ama La İlahe İllallah imandan bir şube, yani bu kelimeye şehadetlik ediyor, İslam'a giriyor ve bu imandan bir amel oluyor. O andan itibaren e, iman hasletlerini işlediğinde imanı artıyor. İman şubelerini yavaş yavaş bu kimse ikmal etmeye, tamamlamaya başlıyor. Ama şu kelime-i şehadeti getirmeden önce istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, fakirlere yardımda bulunsun, iyiliklerde bulunsun bundan hiçbir hükmü yoktur. İman amelleri İslam'dan sonra e, iman ameli haline gelir. Yani namaz kılmak bir Müslüman kimse için iman amelidir. Ama bir kafir için iman ameli değil. Bir Hristiyan için namaz kılmak iman ameli değil. Namaz kılan Hristiyanlar ve Yahudiler var. Yani namazın olmadığı bir din yok zaten. Dolayısıyla İslam'a mensup olmayan bir kimse iman hasletlerini işlese, La İlahe illallah sözünü mesela... Ee, Müslüman söylediğinde bu sözünden dolayı imanı artıyor. Yani onun e, nafile bir amel olarak Allah'a zikretmek böyle. Ama bir kafir La İlahe İllallah diyor ama buna itikad etmeden söylüyor. Mesela bir Hristiyan La İlahe İllallah dese Müslüman olmaz. Hristiyanlar zaten bunu söylüyor. Yani La İlahe İllallah. Hatta Muhammedun Resulullah da diyorlar. Ama Muhammed ve Vesselam bizi bağlamaz diyorlar. O Müslümanların peygamberi, bizim peygamberimiz İsa İslam diyorlar. Böylelikle İslam'a girmiş olmuyor bu kimseler. Yani La İlahe İllallah dese, Muhammedun Resulullah dese dahi Yahudi ve Hristiyanlardan bu kabul edilmez. Ta ki Muhammed ve Vesselam'ın getirdiklerini din olarak kabul etmedikçe. Bunu kabul etmesi şart koşulur. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyan La İlahe İllallah dediğinde bu söz onlara bir fayda sağlamıyor. Sufiler, Şiiler, yani şirk ehli olan kimseler bin kere La ilahe illallah diyor bir oturuşta. Yani bir ayinlerinde. Bunların onlara hiçbir faydası olmayacak. La ilahe illallah diyorlar. Niye? Çünkü La ilahe illallah dedikten sonra biraz sonra oturuyorlar. Şefaat ya Resulullah, himmet ya diyerek, Allah'tan kayrından yardım isteyerek bu sözü zaten iptal ediyorlar. Yani esasında bu sözü gerektiği gibi idrak etmemiş, iman etmemişler bozuyorlar bu sözü. Bu sebeple Allah katında bunlar imanları geçerli değildir. İnsanların nezdinde belki Müslüman gibi muamele görürler. Hükmen Müslümandırlar. Ama Allah katında bunların imanı geçerli değildir. Bu insanlar oruç tutan insanlar, namaz kılan, Allah'ı zikreden insanlar, ibadet eden insanlar, ibadet değil kimseler yani. Fakat e, iman ile İslam bunların kafalarında da sanki aynı şey gibi. Bakın, haricilerin sapması nedir, mürcenin sapması nedir? Mürcenin sapması, bir kimse Müslüman olduktan sonra, yani İslam'a girdikten sonra, tamam o cennettik. Böyle görmeleri, hataları bunlar. Yani mürciye bir anlayış. Ve ilahe illallah dedi, Muhammed Resulullah dedi, İslam'a girdi, bu kimse cennettiktir. Böyle itikad ettikleri için, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ümmet içerisindeki en şerli fırkalardan birisidir diyor Mürciye fırkasına. Yani bu ümmetin mecusilerinden sayıyor bu fırkaları. Kaderiye ve e, Mürciye fırkasını. Bu ümmetin mecusileri. Şimdi bakın Mürciye demek ki iman eşittir İslam dediğinden dolayı bu sıkıntıya düştü. Mesela amelleri imandan saymıyorlar. Dolayısıyla amelleri terk etse namaz kılmasa bile bu kimse La ilahe illallah demiş İslam'a girmişse bu cennetliktir. Böyle değil. Bu dünya hükmünü gerektiriyor albuki. Yani La ilahe illallah dünya hükmü bakımından onun kanının malının canının dokunulmazlığını sağlıyor. Allah katındakini değil. Allah Resulü Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben insanlarla La ilahe illallah deyince, Muhammed'in Resulullah deyince namazı kılıp zekatı verinceye kadar bakın bu üç şeyi sayıyor. Hard etmekle emrolundum. Bunu söylediler mi? bir kısas gibi haklar haricinde kanları, canları, malları, namusları benden korunmuş olur. Hesapları ise Allah'a aittir diyor. Yani bu sözlerinde samimiler mi, namazı Allah için mi kılıyorlardı, yoksa ortak mı koşuyorlardı, bunun hesabını Allah'a verirler. Ama dünya hükmü bakımından benden, yani Müslümanların kılıcından korurlar. Müslüman hükmünü alırlar. Fakat Allah Azze ve Celle hesaba çekerse, yani La ilahe illallah diyen, Muhammedun Resulullah diyen sadece bu sözle kurtaramaz. Hatta namaz kılsa, oruç tutsa dahi yine kurtulmayabilir. Çünkü şirk olan eylemler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam pek çok şirkten bahsetmiştir. Ümmetini uyarmıştır. Ümmet içerisinde şirkin karıncanın adımlarından bile daha gizli olduğunu bildirmiştir. Allah'tan gayr adına yemin etmek bu şirklerden birisi. Bugün Müslümanlar arasında bu yemin çok yaygın. Yani Allah'tan başkası adına yemin etmek. Allah'tan başkasından yardım istemek. Allah'tan başkasının e, kainattaki olaylarda müsebbip olduğuna inanmak. Cahile inançları. Halen Müslüman olduğunu söyleyen insanlar arasında bu tip şeyler var. Şifayı doktordan, ilaçtan beklemek. Mesela. Bunun gibi e, sebeplere bağlanıp Müsebbibi unutmak. Yani Allah bazı şeyleri sebep ve vesile kılmıştır. İnsanların en çok şirke düşmesi sebebi, sebeplere sarılmaları. Yani sebeplere bel bağlamaları. Sebepleri gaye haline getirmeleri. Yani Allah doktoru veya ilacı şifa vesilesi kılmıştır. Bir sebeptir yani. Meşru bir sebeptir. Ama onu bizatihi fail olarak itikad ettiğinde, yani ilaç içtimde bana iyi geldi. Su içtimde işte susuzluğum gitti. Yemek yedimde karnım doydu. Bunun etkisi bunun kendisinden böyle itikad etmeleri başlıyor. Bu itikat zamanla ne yapıyor? Allah azze ve celle'nin takdirini de e, sanki geçersizleştirecek bir şekilde yani kadere imanı ortadan kaldıracak şekli alıyor. Şirk. Adak Ölülerden yardım istemek. Bunlar, işte nazar boncuğu. Mesela zarar veren kim? Faydayı ve zararı veren hakikati Allah Azze ve Celle. O halde senin bu zararı def etmen, herhangi bir şekilde bir zarar, mesela göz değmesi, nazar zararını def etmen, neye bağlıdır? Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı bir şeyle olmalı. Meşru kıldığı bir şeyle değil de, meşru kılmadığı bir şeyle sen o nazardan korunmaya çalışıyorsan, he, demek ki Allah'tan gayrı bir fail olduğuna inanıyorsun demektir. Bu tehlikeli bir şey. Mesela nazar boncuğu takanları kim koruyor? Allah değil mi? Takmayanları kim koruyor? Onu da Allah koruyor. Nazar boncuğu takanın takmayandan farkı ne burada? Hakikatte, hakikatte bir fark yok. Fakat insan bu korumayı nereden bekliyor? O nazar boncurunun kendisinden. İşte iğde ağacı, bizim halk arasında şeyler. ufak çocuklara iğde ağacı bağlarlar. Niye? Bu nazardan korur. Bunu cevşen, yani kitap ve sünnette meşruluğuna delil olmayan herhangi bir sığınma yolu. Bunların hepsi esasında kalpte Allah'ın dışında bir fayda ve zarar verme itikadının oluştuğunun göstergesidir. Yani kalpte böyle bir itikad olmasa insan bunu yapmaz. Ya ben inanmıyorum da işte asıyorum. Böyle bir olay yok. Yani gerçekten hani süs olarak asanlar var cahil, gafil olduğundan dolayı nazar boyunca süs olarak asan var. Bu kimse sadece süs olarak takmasıyla günah işlemiş oluyor. Eğer şu itikad edenler gibi olursa şirk işlemiş oluyor zaten. Günah işlemesinin sebebi de kafirlere benzemesidir. Yani herhangi bir fiilde Kafirlere benziyorsa, onların şirk olan, küfür olan eylemlerinde onlara mücerret bir benzeme varsa bu günahtır, haramdır. Mesela Allah'tan gayranına yemin etmek. Ya ben e, Allah'tan gayrısına değer vermiyorum, kalbimde böyle bir tazım yok ama böyle, ağzımdan böyle çıkıveriyor. Bak şimdi, cahiliye Arapları ve lillâte vel diye yemin ederlerdi. İslam öncesinde, müşrikler. Laat ve Uzza adına yemin ederlerdi. İslam geldikten sonra, Allah Resulü ve Vesselam tevhidi getirdikten sonra, mesela Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, cennette müjdelenmiş sahabilerden birisi, bir gün ağzından vellaat ve uzza diye bir yemin çıkıveriyor. Maksatlı değil, kastlı değil. Alışkanlık olarak, yani tıpkı bizdeki işte şerefsizim ki, iki gözüm çıksın ki, hani bunlar hep Allah'tan gayrı adına yemin. Ama dilimize pelesenk olmuştur. Yerleşmiştir. Kassız olarak ağzından çı- çığı veriyor Sahabine bir kasrat yılan. uyarıyor. Sen çok tehlikeli bir söz söyledin. Hemen Allah Resulüne koşuyor, geliyor. Ey Allah Resulü, ağzımdan çok kötü bir söz kaçtı. Ben böyle dedim diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, sakın bir daha böyle bir şey söyleme diyor. Hemen la ilahe illallah diyerek buna kefaret kıl diyor. Yani la ilahe illallah sözüyle keferet kıl. Diğer bir hadis-i şerifte kim la adına yemin ederse hemen la ilahe illallah desin. Kim arkadaşına gel kumar oynayalım dese sadaka versin diyor. Yani düşünün bu mücerret sözle alakalı, itikadla alakalı değil. Çünkü itikad olduğu zaman yani kişi kasıtlı olarak Allah'tan gayrı adına yemin ediyorsa inanın bu kalpteki şirkten kaynaklanır. Yani... Ben Allah adına yemin edeceğim diyorsun mesela birisine. O hayır, namusun ve şerefin üzerine yemin edeceksin diyorsa karşıdaki müşriktir. Müşrik olduğundan dolayı senden böyle bir yemin istiyor. Neden bu? Çünkü Allah'a bu değeri vermiyor da namus ve şerefe daha fazla değer veriyor. O da bunu kabul eder, evet namus ve şerefin üzerine diyerek yemin ederse bu da müşriktir. Bu da şirk itikadından dolayı. Yani Allah Azze ve Celle kendisinin adına yemin edilmeye layık olan tek kimsedir ve bu konuda kendisine ortak koşulması şirk saymıştır bu şeriat demek ki bu kasıtlı olarak söylediğinde bu büyük bir şirktir ama kasıtsız söyledi bu da küçük şirktir ya kasıtlı yok nasıl küçük şirk? çünkü bu fiilinde onlara benzedi bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kasıtsız söyleyene hemen la ilahe illallah desin de kefaret kılsın diyor senin kumar oynama kastın yok şaka olsun diye gel bir kumar oynayalım dedin burada hemen sadaka versin ki kefaret kılsın neden bu yani şeriat bunun önüne alıyor ki şakayla bile bunun önü açılmaz. Müslüman'ın şakası bile böyle olmaz. Fısk üzere olmaz. Batıl üzere olmaz. Bunun önü kapanıyor ve şeriat bunu haram saymıştır. Yani kasıtsız yapılmasını bile fiilen kasıtsız olarak kafirlere benzemeyi böyle kılmıştır. Kim bir kalmine benzerse onlardandır. Ama kasıtlı Kastlı bir şekilde bunu yapıyor. Mesela boynuna haç takıyor. Adam süs olsun diye takıyor. Bu büyük günahtır. Kastlı yok. Yani Hristiyanlara benzemek gibi böyle bir şey yok. Bu büyük günahtır yine de. Ama onlara benzemeyi kastediyorsa yani bunda bir izzet, bir şeref itikad ettiğinden, bunu daha üstün gördüğünden, Hristiyanları Müslümanlardan daha yüce gördüğünden, böyle itikadları varsa bu zaten küfürdendir. Bakın kim bir kavme benzerse onlardandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mu, e, İcazlı bir ifade kullanıyor. Özlü bir ifade kullanıyor. Efradının cami ağıyanı mani deniliyor buna. Yani az sözle çok şey anlatma. Ne şekilde yaparsa yapsın. Bu adam kasıtsız olarak tesbih taşıyor. Tesbih. Tesbihi Hristiyanlar ve Budistler ibadet olarak kullanıyor. Budistler ve Hristiyanlar bunu ibadet olarak kullanıyorlar tespih aletini. Müslümanın onlara benzemeği gibi itikadı yok, kastı yok. Hatta belki bunu bilmiyor da. Sadece tesbih kullanması, mücerret onlara benzemek günahtır. Haramdır. Kastı ne olursa olsun. Bundan tevbe etmesi gerekir. Bundan uzak durması gerekir. Ne dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Kim kalme benzerse onlardandır. Bu kimse eğer sadece amelinde benziyor, kalbinde böyle bir kastı yoksa bu ameliyle onlardandır. Amelinde onlara benzemiştir. Bu amelinde onlardandır. İtikadıyla değil. Eğer itikadı varsa bu sefer tamamen onlardandır. Müslümanlardan değildir yani. İşte bizden değildir ifadesi gelen hadis-i şerifler. Kim bir kalme benzerse onlardandır. Şunu yapan şunlardandır gibi ifadeler hep bu şekilde ele alınmalı. En azından kişi ağzasında bile olsa onlara hiçbir şekilde benzememeli. Yani Müslüman, Müslümana benzer, Allah Resulüne benzer, Salihlere benzer, sahabeye benzemeye çalışır. Müslümanın her konuda gayesi bu olmalı. Bir kimse tutup da top sakal bırakıp, işte ben Müslümanları daha çok seviyorum, Allah Resulü'nün sakalını daha çok seviyorum dese buna gülerler. Yani bu tuhaf bir şeydir. Misal. Bu ancak Yahudileri, Yahudilerin ve e, kafirlerin bu davranışlarında izzet aramaktan kaynaklı bir şeydir. Yani vücutta hiçbir azadan, kalpten bağımsız bir hareket sadır olmaz. Buradaki kalp cahil bir kalp olabilir. Cahilliğinden dolayı sadece feiline benzemiştir yine hatada. Bu cehaleti gidermesi lazım. Kalbi cahil değil, biliyor. Bir fiilin küfür ve şirk olduğunu biliyor. Buna rağmen halen onlara benziyor ağzası, Kalbini de biz bilmiyoruz. Kalbini ancak diliyle ifade eder. Yani ben şu fiili onaylıyorum. Yahudileri Müslümanlar üstün görüyorum. Veya ateistleri, komünistleri Müslümanlar üstün görüyorum. Onlar Müslümanlardan daha insanlar. Bakın bu kalbinde itikad ettiği şey diliyle açığa vurmuş. Halinde, hareketinde, kılık kıyafetinde her şeyinde onlara benziyor. Kalbinde de benzemiş. Eğer kalpte benzeme varsa bu sefer İslam dışıdır bu. Yani kişiyi Müslümanlıktan çıkaran bir benzemedir. Burada iman şubeleri mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kelimeyi tevhidden sonra kişiyi İslam'a sokan kelimeyi tevhidden sonra en aşağı şubesini de zikrediyor. En aşağısı yolda eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak. Bu hadis de yine, yani imanın yetmiş küsur, yani pek çok şubesi var ama başından, en alt derecesinden ve ortasından bir şube örnek vererek yine az sözde birçok şey anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmak. Siz bunu yapmasanız günaha girmezsiniz. Yani yolda bir eziyet gördün, diken gördün, kaldırıp kenara atmadın. Bununla günaha girmezsiniz ama imanınız eksilir. Mesela nafile olan amelleri böyle düşünün. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah bu zikirler, yani nafile olarak bu zikirleri diğer namazların arkasında yaparsan bu senin imanını artırır. Her namazın arkasında subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah dedin. Bu zikirleri yaptın, hadiste geldiği gibi. Bunu yaparsan imanın artar. Yapmazsan iman eksidir, eksik kalır yani. Fakat günaha girmiş olmazsın. Bakın bu da böyle bir şube. Yani olmazsa olur bir şubesi. La ilahe illallah olmazsa olmaz bir şube. Yani olmazsa İslam'a bile giremezsin. İmana hiçbir giriş yapamazsın. Haya da imandan bir şubedir. Bu da ortalardan bir şube. Yani yapmazsan günaha girersin. İmanın eksildiği gibi günaha da girersin. Yaparsan da imanın artar. İmanın o şubesini yaparsın. Haya. Haya da genel bir ifade zaten. Kişi hayasızsa günahkardır. Ne Allah'tan korkuyor ne kuldan utanıyor yani. Bu günahkardır, fasıktır. Yani demek ki imanın üç kısım şubesi var. Yani yetmiş küsür şubesi var ama bu yetmiş küsür şube üç kısma ait. Bir kısmı var ki olmazsa olmaz. La ilahe illallah bunlardandır, namaz bunlardandır, zekat bunlardandır. İslam'ın şartları dediğimiz. Allah Resulü'nün İslam'ın şartları olarak saydığı beş şey. Bunlar olmazsa olmaz imanın olması olmaz şubeleri. Diğerlerine gelince ikinci bir kısmı var ki terk edersen günah girersin, iman eksik kalır, günah girersin. Bir kısmı daha var ki terk edersen günah girmezsin, ama yine iman eksik kalır. Yani bunlar müstahaplar. Burası anlaşıldı mı? Üç kısım şube var. Bu şubelerde yetmiş küsür. İslam'ın şartları dediğimiz şeyler olmazsa olmaz. iman şartları, İslam'ın şartları bunlar. İşte Allah'a iman etmek, rasullerine iman etmek, meleklerine iman etmek, kitaplarına iman etmek, e, ahiret gününe iman etmek, hayrıyla ile, ile kadere iman etmek, öldükten sonra dilime ahirete imana dahil, e, mizana iman etmek. Bunlar ayrı hadislerde gelmiştir. Mesela mizana iman etmek, sırata iman etmek diye. E, bunlar imanın olmazsa Olmaz şubeleridir. Yani bunları terk ettiği zaman kişi, mesela her şeyi yerine getiriyor ama öldükten sonra dibime iman etmiyor. Bu olmazsa olmaz. Yani bu kimse Müslüman olamaz. Bir kısmı var, farzlar. Mesela hayal olmak farzdır. Kişinin haya sahibi olması farzdır. Hayasız olursa günah günaha girer. İşte İslam'ın emir ve yasakları, imanın bu şubelerini oluşturuyor. Bir de emir ve yasak olarak değil de müstahap babından, yani yaparsan sevap aldığın, ecir kazandığın işlemediğin zaman da günaha girmediğin şeyler, mekruhlar ve bunun zıttı olarak müstahaplar imanın bu kısım şubelerini oluşturuyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'i abdestli okudun. Güzelce abdest aldın. E bir şekilde Allah'a zikretmek için abdest halde o şekilde okudun. Bu senin imanını artırır. Abdestsiz okudun. Bu da sadece Kur'an okumaktan dolayı imanlar artar. Fakat abdestsiz okuduğun için abdestli okuyana göre senin imanın daha eksiktir. Fakat günaha girmiş olmazsın bunun gibi. Yani mekruh işlemiş oluruz. İman günah İman imanda bir eksilme yani aslında bir eksilme olmaz. Mesela Sadece diğerine yapana göre eksik kalmış olursun. Veya işte namazları hepsini vaktinde kılmak. farz. Fakat bir ruhsat var. Dinde ruhsat var. Nedir bu? Cem etmek. Yani herhangi bir ihtiyacın oldu. Hatta ihtiyacın olmadan bile, yani herhangi bir zorunluk olmadan bile cem ettin. Sürekli cem edersem bu mekruhtur. Namazları hep cem ederek kılıyor. Bu mekruhtur. Mekruh demek ne demek? Fazlet dolanı terk etmek demektir. Çünkü fazletli olanı terk etmekte Allah'ın lütfettiği, takdir ettiği faziletleri değersiz görme vardır. Mesela Allah Azze ve Celle her namazı vakitlice farz kılmış ve Allah Resulü ve Sallam en fazletlisinin vaktinde kılınan namaz olduğunu bildirmiştir. En fazletlisi vaktinde kılınan namaz. Dolayısıyla sen vaktinde kılmadığında, yani cem yaptığında, sürekli cem yaptığında ne yapmış oluyorsun? Allah'ın takdir etmiş olduğu bu fazilete hiçbir sebep yokken ilgisiz kalmış oluyorsun. Geçtiğimiz derste yine bizden olmayanlar şerhinde bu konuyu da işlemiştik. Allah'ın vereceği sevaba ilgisiz kalmak hoş bir şey değil. Müminlere yakışmayan bir hasret. Bilakis Müslüman sevaba hariç olmalı. Bununla beraber Allah... Azimetlerle amel edilmesini sevdiği gibi, ruhsatlarla da amel edilmesini sever. Kişi bu niyetle, yani sürekli aslında vakitlerinde kılıyor namazı ama sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini ishar etmek istiyor. Bu yüzden cem yapıyor. Mesela bu toplumda cem tuhaf karşılanır ve sanki bir kabahat gibi, suç gibi görülür. Böyle bir durumda sırf, İnsanların sünnete muhalefetlerine muhalefet etmek için bunu yapsa, bu niyetle bu kimse bunu yapsa, bundan dolayı da imanı artar. Çünkü bazı şeyler bizim algıladığımız gibi, bizim aklımıza, reyimize göre değil. Mesela Ömer ve Ali bin Ebi Talp radiyallahu anh. söyledikleri gibi. Şayet din rey ile olsaydı, şahsi görüşlerle, insanların, beşerin görüşleriyle olsaydı, ben ayaklarımın altını mesederdim diyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabların üzerine mesh etmiştir, diyor. Şayet akıl ile rey ile olsaydı altını mesh ederdik, diyorlar. Akıl Aklen öyle değil mi? Aklen, ayakkabılarla mı namaz daha fazla ayakkabsız ayakkabısız kılmak mı? Şimdi akıl var, akıl var. Yahudilerin aklına göre... Ayakkabılı kılmak daha fazletlidir. Değil mi? Ayakkabısız kılmak Estağfurullah. Ayakkabısız kılmak daha fazletlidir Yahudilere göre. Ayakkabıyla kılmak bir nevi suçtur. Nereden geliyor bu? Musa Aleyhisselam işte sen mukaddes vaadi tuva'dasın ayakkabılarını çıkar hitabına e, muhatap olmuştur. Bununla ilgili daha başka rivayetler var. İşte Musa Aleyhisselam'ın ayakkabıları eşeklerisindendi, necis bir maddedendi gibi bazı İsrailiyatta gelen rivayetler var. Biz buraya girmiyoruz ama Allah Azze ve Celle sen mukaddes vaad-i ayakkabılarını çıkar diye emretmiştir Musa Aleyhisselam'a ve Yahudiler bunu din edinmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanlara Yahudilere muhalefet etmeyi din kılmıştır. Buyuruyor ki, siz Yahudilere muhalefet edin, onlar ayakkabılarıyla ve ayak e, namaz kılmazlar. Siz ayakkabılarınızla da kılın, meslerinizle de namazı kılın diye. Bu sebeple Hanefi mezhebi bu konuda yalın ayak, namaz kılmak mekruhtur demiştir. Fakat Hanefiler de evrim geçirdi biliyorsunuz. Bugün Hanefiler daha başka düşünceler. Ayakkabıyla namaza onlar karşılar. Çorapla kılınacakmış. Buradaki hikmetin çorap olduğunu zannediyor Hanefiler de. O değil. Hanefiler de ayakkabısız, yani ayak namaz kılmanın mekruh sayılmasının sebebi, Ebu Hanif'in buna mekruh demesinin sebebi, Yahudilere muhalefet içindi. Fakat sonraki Hanefiler buradaki maksatlardan da uzaklaştılar. Çünkü adamların kitapla, sünnetle bir bağlantıları kalmadı. Reyden rey üretiyorlar. Görüşler üzerinden iştahat yapıyorlar. Kur'an ve sünnet üzerinden değil. Şimdi e, sahabe birilerinin eğer ayakkabısız namaz kıldığını görürlerse hayırdır? Mukaddes vadi tuada mısın? diyorlardı. Niye ayakkabısız kılıyorsun? Böyle diyordu sahabeler. Yani insanlar zaman içerisinde ayakkabıyla namazı da çirkin görür hale geldiler. Tabii bunun sebeplerinde tarihi bir süreç var. Mesela Haccacı Zalim'in döneminde ilk defa mescitlere halı konmaya başlıyor. Halı yoktu. Allah Resulü zamanında mescitlerde halı yoktu. Halı serilmiyordu. Halda namaz kılmak mekruh mu, haram mı? Biz böyle bir şey demiyoruz ama çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yaygı edinip hatta e, hurma liflerinden bunu bazen ıslatıp da yumuşatarak, sererek kıldığı sabit. Yani bir sergi üzerinde kılması da var. Biz şialar gibi de söylemeyiz. Şialar illaki yer cinsinden, yani Caferi mezhebinde böyledir, yer cinsinden bir şeye secde etmelisin. Toprak, taş, öyle bir şeye secde etmelisin. Yine şialar da kendi mezheplerinin asıl gayelerini unutmuştur. E, ceplerinde taş taşırlar, taşa secde ederler. Bu taşı Kerbelayla falan eşkendirirler. Caferi mezhebindeki kanaat bundan dolayı değil. İmam Caferi Saad'ın böyle bir kavli var. Cafer Sadık 50 sünnet idi. Cafer Sadık, Allah Resulü ve Vesselam'ın kendisine ulaşan sünnetlerine göre hareket ederek, yani ilk halları da Emeviler mescitlere koyduğu için, onlara muhalefet için Allah Resulü toprağa secde ederdi. Toprak bir cinsinden bir şeye secde etmelidir diyerek bunu söylüyordu. Fakat sonra kişiler bunu Kerbela toprağı falan filan diyerek daha bir mistik boyutlara taşıdılar. Onlar da kendi asıllarından uzaklaştılar. İşi tamamen şirke vardırdılar. Yani e, demek istediğimiz şu kişi eğer Allah Azze ve Celle ve Rasulü tarafından şu amel daha fazletlidir denmesine rağmen bu fazlete hiçbir sebebi yokken ilgisiz kalıyor. Umursamıyor onu. Bu iyi bir şey değil. Yani bu kişinin imanında eksilmedir bu. Hatta e, bazen küfürden bile kaynaklanabilir. Nifaktan bile kaynaklanabilir yani. Mesela sahabenin e, mübah olan şeyleri, müstahap demiyorum bakın, mübah olan şeylere bile yaklaşımına bakın. Enes Radya olan diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabağı sevdiğini ve yemekte kabağın tanelerini özellikle seçtiğini, aradığını Görünce diyor, ben kaba sevmezdim ama sırf bundan dolayı sevmeye başladım kabağa diyor. Yani tamamen tabiatını uydurmuş. Halbuki bu mübah olan bir mesele. Yani müstab olan bir mesele de değil. Yani herkes kaba sevmek zorunda değil. Ama sırf Allah Resulü sevdiği için seviyor. Tabiatı ona doğru gidiyor. Hiçbir manası olmasın, olmamasına rağmen i̇bn Ömer radyalarından, işte Allah Resulü Aleyhisselatü konakladığı bir yerde durup da, özellikle orada konaklaması, işte bir hadis rivayet ederken Ali radıyallahu anh'ın yani hiç konuyla alakası olmamasına rağmen işte semaya bakıp gülümsemesi niye böyle yaptın bunun manası nedir denildiğinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu sözü söylediğinde aynen böyle yapmıştı diyor mesela normalde yani hadisin rivayetiyle bir alakası yok bu davranış ama her konuda Allah Resulü'ne benzemek istiyorlar yani ona ittibayı e, arzu ediyorlar her konuda e, bunlar İmandan kaynaklanan şeylerdir. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sevgisinden, peygamberleri sevmekte, ona ittiba etmekte Allah'ın emrettiği bir şey, imandan olan bir şey. Evet. Bu sebeple faziletlerden ilgisiz kalmak ayrı bir mesele. Bakın bu ayrıntıyı koymak lazım. Mesela kişi sürekli cemne diyor. Bu hoş bir şey değil. Mekruhtur. Çünkü fazilete ilgisiz kalmaktır. Namazları vaktinde kılma hakkındaki daha faziletli olana bir kimse sürekli hiçbir sebep yokken ilgisiz kalıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Hoş bir şey değil. Allah Resulü sürekli yaptığı bir şey değil zaten bu. Ama cem etmenin hoş görülmedi. yani Allah Resulü'nün sünnetinin hoş görülmediği bir yerde bunu yapıyor. Bundan dolayı ekstradan iman artar. Neden? Çünkü burada sünneti ishar etme vardır. Emri bil maruf, nehyanil münker <gülüyor> vardır. Bu toplum seferdeyken oruç tutmayı, tutmamayı çirkin görüyor veya seferilik mesafesini çok uzak yerlere taşıyor. İşte şuradan şuraya gidiyorsun, burada da tutsan ne olur? Eski imanlar bu konudaki icmayı naklettikten sonra şu fetvaları vermişlerdir. Bir kimse seferdeyken, yani hiçbir zorluk yok seferde, oruç Tutmayı, tutmamayı, eğer çirkin görürse o kimse tevbe ettirilir. Yani kadının huzuruna çıkarılır, tevbe etmesi istenir. Eğer tevbe etmezse öldürülür diye fetva bu şekilde. Bugün manzara ne şekilde bakın? İşte böyle ortamlarda sünnet-i ishar için, sünnet-i ishar için yani niyetlerin samimi olması lazım. Kişi seferdeyken eğer oruç tutmazsa bazıları şöyle yapıyor. Hiç kimseye çaktırmıyor oruç tutmadığını. Kendi tutmuyor. Bu, bu değil. Tamam burada bir ruhsat var. Ruhsatla amel etmişsin de. Ama e, sen buradaki sünneti ihya etmekteki asıl maksadı unutmuşsun. Mesela iftarı acele etmek emirle geliyor. savuru geciktirmek emirle geliyor. Ya fitne çıkarmayın. Kendi başına gizlice iftar ediyorsan et. Kimse görmez. Fitne çıkarma. Bu değil. Yani sünnetin maksadı bu değil. Sünnetin maksadı bilakis bu gibi şeyleri ishar etmektir. Özellikle bir toplumda bu e, yadırganır hale gelmişse terk edilmiş. Yani sünnet ölmeye mahkum. Ölmüş o sünnet. Sünneti geç bu farz. Çünkü emir var. İftarda acele etme. Yani imkanın var yani sen iftar edebilirsin, onu yapmıyorsun da biraz erteliyorsun. 10 dakika, 5 dakika erteliyorsun. Bundan dolayı kişi günaha bile girebilir. Çünkü emri terk etmek vardır hiçbir sebep yokken. Kişi yolda belde olur, iftar edecek bir şey yoktur, müstesna. Ama böyle bir imkan hazırken bunu terk etmesi, bu hoş bir şey değil. Bugün insanlar farklı düşünüyorlar. İşte nefsi için, işte... Daha çabuk oruçtan kurtulmak için falan filan böyle yorumlar yapıyorlar. Öyle değil. Allah Azze ve Celle, Kutsu Hadis'te Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Allah Azze ve Celle diyor, iftarda acele eden kullarını sever. Ne için? Yani buradaki hikmet ne? Çünkü sen Allah için aç kalmışsın ve Allah'a muhtaçlığını, ya, yani Allah'ın emrettiği bir şeyden dolayı muhtaçlığını, acizliğini sergiliyorsun. Allah Azze ve Celle de kullarının bu halinde hoşlanmıyor. Artı bunda sünneti ihya etmek vardır. Allah Resulüne ittiba vardır. Batıl işleyen toplumun batıl ameli sebebiyle sen de onlara uyarsan, hakikatte uymasan bile, yani sen gizlice iftar ettin aslında 10 dakika önce de işte toplumda ters düşmeyim diye Onlarla birlikte hareket et. O da hiçbir farkın kalmaz. Sen iftarda acele etmiş değilsin. Sünnetteki maksadı gözetmemişsin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim iftarda acele etmeyi ve savur geciktirmeyi terk ettiği zaman fıtrattan saparlar diyor. Sen bu sapmaya karşı hiçbir tepki koymamışsın. Bu sapmaya karşı önlem alıcı hiçbir şey yapmamışsın. Ama yaparsan beni kınarlar, şöyle derler, böyle derler. O zaman... Yani kişi bundan korkuyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha mı üstünsün? Allah'ın peygamberlerinden daha mı üstünsün ki sen Allah'a öyle bir ibadet edeceksin ki kullarla ve diğer e, mahlukatla hiç imtihan edilmeden rahatça bu kulluğu yaşayacaksın ve ahirette kazananlardan olacaksın. Sen rasullerden daha mı üstünsün? Rasullere bile Allah böyle bir iltimas geçmedi. Rasuller en şiddetli tepkilere uğramadı mı? Yani kavimleriyle e, ters düştüklerinde ne zorları vardı ki onlar da gizlice yapabilirlerdi, ters düşmeyebilirlerdi. Varsın işte ölçüyü tartıyı yanlış yapsınlar, ben yapmam, ben yanlış tartmam, onlar da karışmam diyebilirdi. Bana bir şey gelmesin, masraatı gözeteyim. İşte bunların ölçüsü, tartısı yanlış, mesela Şuaib Aleyhisselam kanunu doldu gibi. Ben şimdi müdahale etsem fitne çıkar. Ortalık birbirine girer. En iyisi hiç fitne çıkarmadan ben bulaşmayayım ama onlarda ne yaparsa yapsın diyebilirdi. Lut Aleyhisselam. Onun kavmi de öyle. Ne alt işlerse işlesinler. Oğlanlar, oğlanlarla, kızlar kızlarla mı? Artık ne alt işlerse işlesinler. Ben kendimi kurtarayım. Ben onlara bulaşmam. Böyle diyebilir değil mi? Fitneye bulaşmayın. Böyle değil. Bilakis içerisinde bulunduğun toplum senin imtihan edildiğin toplumdur. Bu senin Allah'a kulluğunu sergilemek için imtihan olacağın alandır. Yani hangi toplumdaysan, o toplumun kitap ve sünnete muhalif olan neyi varsa, sen bunları ishar edeceksin ki Allah'a kulluğunu ispat edesin. Ya Rabbi ben sana isyan etmekte olan, senin Resulünle gönderdiğin dinden yüz çevirmiş olan bu topluluktan teberri ettiğimi beyan ederim. Ben sadece senin yolundayım diğerlerinden gelecek fayda ve zararı hiçe saydım. Fayda ve zarar verecek yekane varlık sensin. Bakın budur. Yani imtihan bu. Yoksa onlar bana karışmasın, ben ona karışmayayım. Gizlice işte onlara zahiren uyuyormuş gibi yapayım. Gizlice de eee yapayım. Bu ancak kişinin zaruri hallerinde yani hayati tehlike eden, gerçek manada korktuğunda Verilen bir ruhsat, takiyeyi yapmak. Bugün takiyeyi asıl gibi ortaya koydular. Şiaları da geçler yani. Yani sen biliyorsun sünneti, iftardaki sünneti, savurdaki sünneti, seferlikteki sünneti, namazlardaki sünneti vesaire vesaire bütün her şeydeki. Sen bunları biliyorsun, hakkın ne olduğunu biliyorsun. Ama diyorsun ki fitne çıkarmayalım, ee, namaz onların yanında onlar gibi, kendi başımıza kendimiz gibi. Yahu şialara bakın ya. Şialar bile bu kadar değil yani. Bunlardan daha mert. Yani ben e, şiaların pek çok itikatlarını gizlediklerine şahit oldum ama mesela namazlarını gizlediklerini görmedim. He, belki onların da korkaklar, münafıkları olabilir ayrı mesele. Ama adamlar, bakın Türkiye'de kaç tane Caferi camisi var? Caferilerin camisi var. Evet takiyenin vacip olduğu bir mezhep onlar. Yani takiyeyi vacip yani. Ne demek takiyeyi? Gerçek itikadını gizlemek. Yani hayatı bir tehlike bile olmasa, Müslümanlara karşı bir de gerçek itikadını gizlemek. Takiyye bu. Şimdi selefiyim diyen insanlar, şialardan daha beter. Dinin emirlerini, mesela namazın terki küfürdür. Bu söz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Adam maslahat gözetiyormuş. Ben bu sözü Söylemeyin de işte benim meclisime, derslerime gelen, namaz kılmayan insanlar var, işte ağırlarına gitmesin. Yani bu söz üstüne söz söylemektir. Allah'ın ve Resul'ün söz üzerine söz olmaz. Allah ve Resul'ü açık Kur'an ve sünnet nasarında eğer namazın terkine küfür, namazı terk eden kafirdir diyorsa, ya işte ayet, hadis böyle de biz böyle demiyoruz diyemezsin. Şöyle yaparsa kafir olur, şöyle yapmazsa olmaz. Böyle değil yani. Bunlar artık rey. Allah ve Rasulun söz üzerine söz söylemek. Halbuki Allah azze ve celle ayetinde şöyle buyurur. Vallahu yahkumu ve la muakibe alayh. Allah hükmeder, onun muakkibi yoktur. Yani onun arkasından söz söyleyecek, bir başka bir hüküm verecek yoktur. Allah'ın sıfatlarından birisi bu. Aleykümselamünaleyküm. Ama bugün bakın Dillerine hakimiyet Tevhide hakimiyet tevhidi diye dolayan e, tekfirci bir fırka var. Vahabiler var İstanbul'da. Yani bunlar Vahabi diyoruz. Niye Vahabi diyoruz? Çünkü onlar Muhammed bin Abdüllehab Rahimallah'ı, aynı işte Ebu Hanife'yi taasup gösterenler, İmam Ahmet'e taasup gösterenler, İmam Malik'e taasup gösterenler, ayrı bir mezhep olanlar var ya, bunlar bu şekilde mezhep olmuş. Böyleleri var, Vahabiler var, tekfirciler var. İbni Teymiyeciler var. Biz bunların hiçbiri değiliz. Bizim Allah ve Rasulü dışında işte taasubunu gözeteceğimiz bir isim söz konusu olamaz. Yani Müslüman'ın böyle bir özelliği olamaz. Adam hakimiyet yalnız Allah'ındır diyor. Bu sebepler yöneticileri tekbir ediyor. Onlara oy vereni de tekbir ediyor. İşte okula göndereni falan filan askerlik yapanı bunlar hep tekbir sebebi. Lakin az önce bu bir şeyden bahsettik. Mesela Ebu Hanife bir şeye binaen işte yanına ayak, ayakkabı kılmaya mekruh diyor. Aslında dayandığı sahibi hadis. O doğru büyük Fakat Hanefi mezhebi Ebu Hanife'nin de dayandığı şeyden habersiz bir şekilde rey üzerinden rey icat etmiş. Şiilerden örnek verdik. Diğer bütün fırkalarda böyle aslında. Tekvirciler de böyle. Az önce o yüzden dedim. Eski hariciler bir bilinç üzere hariciliklerini yapıyordu. Şimdikiler e, ne, ne olduğunu bile bilmeden kendi bellerini kıran şeyler yapıyorlar. Mesela eski sünneti bile kabul etmezlerdi. Yani Kur'an'a arz olayı var ya, hadisi Kur'an'a arz. Bu haricilerden kalma bir yoldur esasında. Şimdikiler sünneti kabul etmeye başladılar. Ama tabii e, şartlı kabul. Mezhepleri kabul ettiler esasında. Şimdi mezhep taasubu yapıyor adam. Adam Allah'ın hükmünden başka hüküm yoktur demesine rağmen ilk hariciler Ali radıyallahu anh'ın hükmünü reddetmek için bu sözü söylüyordu. İnil hükmü illa lillah. Hüküme ancak Allah'ındır. Hariciler bunu Ali radıyallahu anh'ın, işte o hakemenin olayından dolayı ikisini de tek üretiyor. Muaviye radıyallahu anı da Ali radıyallahu anı da. Bunlar ise bu sözü söylüyor Ali radiyallahu anh'ın söylediği gibi söylüyoruz. Söyledikleri hak bir söz ama kastettikleri batıl. Bunlar da aynı konudalar işte. Hüküm Allah'ındır. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler kafirlerini takendirdir diyor. Ebu Anife'nin mezhebindeki bir sürü hüküm Kur'an ve sünnet dışındaki hükümler Allah'tan başkasının hükmü değil mi? Ahmet bin Hanbel'in mezhebinde Kur'an ve sünneti çıkardığın zaman Allah'tan başkasının hükmü değil mi? İmam Malik'in mezhebindekiler, İmam Malik'in Kur'an ve sünnete uygun olanlarını çıkardığın zaman kavillerinden. Allah'ın hükmünden başka bir hüküm değil mi? Bugün mezhep mutaassıplarının en şiddetlileri olarak yeni tekfircileri görüyoruz. Aleykümselamün aleyküm. Yani ne dediklerini bilmiyorlar. İnsanlar yani fırkalar tam bir sarhoşluk içerisinde. Sufisi sarhoş. Yani ilk sufilerin e, itikad ettiği, amel ettiği şeylerden habersiz. Kadiriler Abdülkadir Geylani ile alakası yok. Rıfailer Ahmet el Rufa ile alakası yok. Nevleviler Celaleddin Rumi ile alakası yok. Hepsi böyle. Yani onlarınki de bir sabıklıktı belki ama i̇bn Mesud radıyallahu anh dengen olduğu gibi her gelen nesil bir öncekinden daha kötü olacak. Bugün bu fırkaların hepsi öncekilerden çok daha beter şeyler içerisindedir. Zıtlıklar içerisindeler Kur'an ve sünnete zıt oldukları gibi kendi esaslarına da zıtlık içerisindeler Mutezile Mutezile hakeza öyle. Mesela Mutezile dediğin zaman ilk başta aklına Zemahşeriler falan gelir yani. İlk Mutezilelerin hocaları, önderleri. Biz Zemahşeri'ye bakın. İşte işte bugünün muhtezlilerine bakın, Az Bayındır gibilere bakın. Ne alaka dersiniz? Zaman geçtikçe insanlar kendi uydurulukları dinlerden bile farklı dinler türetmişlerdir. Ümmet 73 fırkaya ayrılmış. 73 fırkaya ayrılmadan önceki köklerini mesela Selef saymış, aslı 6 fırkadır diyorlar. Diğer fırkalar diyor, 72 fırkanın diğer fırkaları diyor, bu altı kökten türemiştir. Yani fırkalara dair akide kitaplarına baktığınız zaman, kayıt fırkalarına baktığınız zaman görürsünüz zaten. Aslında e, diyelim mutezile fırkası var. Bu mutezile fırkasından 7-8 tane dal türemiş mutezilenin falan kolu. Harici fırkası var, kök. E, i̇şte ibadiye kolu var. Başka bir kolu var. E, acaride kolu var. Falan filan. Bunun ayrı ayrı kollar türemiş. Ve halen de sanki bir şeyler türüyor. Şimdi bir fırkaya mensup mesela birisini bir fırkaya nispet ediyorsun ama o kimse de 30 tane fırkanın görüşü aynı anda var. Adama hanefi diyorsun ama yani mürciye adam harici bir mürciye. Yani haricilik de var mürciye de var. Kaderilik de var cebrilik de var. Yani zıtları o kadar bir araya getiriyor ki ters yani nasıl oluyor? Az önce bir tane örnek verdim. E, derse başlamadan önce arkadaşlara. Mesela adam vaiz veya cemaatlerde bu çok oluyor. Mezhep e, mensubu kimselerde de. Adam Miraç kıssasını anlatıyor. Anlatmasa zaten e, mütevâtir hadis Miraç kıssas. İşte Allah Azze ve Celle ile Musa Aleyhisselam arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gidip gelmesi var biliyorsunuz. Hadis inkarcılar işte bu Allah ile pazarlıktır diye akılla inkar ediyorlar bu hadisi. İnkar etmeyenler, mezhepçiler, klasik ekolciler de bunu kabul ediyor savunuyor ama neyi savunuyorsun bir adam neyi savunduğunu biliyor musun sen? Yani bu sahih. Sahih de adam neyi savunduğunu bilmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miraçta nereye yükseldi? Sema'ya yükseldi. Kat kat sayıyor değil mi? Şu katta şu peygamberi, şu katta şu peygamberi. Bunlardan da yükseliyor. Yedi kat semadan yükseliyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sidretül müntaha. Sidretül müntaa'ya varıyorlar. Cibril orada ayrılıyor. Buradan sonrasını yalnız gideceksin diye. Ne yapıyor? Allah Azze ve Celle ile buluşuyor. Nerede buluşuyor? Yedi kat semanın üzerinde. Allah nerede? Semada dediğin zaman kafir oldun diyor ya. Yahu sen anlatıyorsun işte bak. İsa Allah nereye kaldırdı desem? Semaya kaldırdı diyecekler. Göğe kaldırdı. Yani İsa göğe kaldırılmıştır. Bak ne güzel söylüyorsun. Ayette diyor ki, onu ne astılar ne öldürdüler. Bilakis Allah onu kendisine yükseltti. Allahu ileyhi. Allah kendisine yükseltti. İsa nereye yükseltildi? Semaya. Allah nerede? Her yerde diyor. Yani, şimdi... Çelişkileri görüyorsunuz değil mi? Yani e, hangi itikada sahip olduğunu bilmiyor insanlar. Neyi savunduğunu bilmiyor. İnkar eden neyi inkar ettiğini bilmiyor. Savunan neyi savunduğunu bilmiyor. Böyle var İşte zaman geçtikçe e, bu 72 fırka, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ateşte dediği biri harç, ateşte dediği bu fırkalar dallanıp budaklanıp böyle geliyor. İşte bu 72 fırkanın dışında fırka yok. Yani batıl fırkaları, bidat fırkaları. Bu 72 fırkanın dışında fırka yok. Sadece ne var biliyor musunuz? Yani yeni fırkalar oluşuyor ya. Adam diyelim A fırkasıyla B fırkasını birbirine karıştırıyor. Yeni bir fırka oluyor. Ama itikatlar aynı. Aynı kökler yani. Haricilik ve birbirine katıyor. Hanefilik diye bir şey var. Ameller imandan değildir ama küfürden olabiliyor. <Gülüyor> Mesela... <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı terk eden kafirdir diyor değil mi? Hanefilere göre kafir değildir. Kafir olmaz. Yani namaz terk edebilirsin. Terk ettiğin halde imanın kamildir. Bunu da söylüyor Kişi namazı terk etse de imanı kamildir, mü'mindir. Müslüman olduğu sürece. Ama, ama, mesela elfazı küfür ve küfür olan fiiller. Tekfir sebeplerine bak. Aleykümselamün aleykümselam. Hanefilerin, yani maturdileri kastediyor hanefileri derken. Maturdilerin akide kitapları, var. Türkçede bir sürü kitapları var. <gülüyor> Mesela şöyle bir kavil var. Şu aşı, pilavı üç kuluhuyla pişir, üç ihlasıyla pişir dese bu kimse kafir olur. Hanefi fetva kitaplarında. Niye? Allah'ın ayetini dalga geçmiştir, alay etmiştir. Bu sözde kafir olur. Hanefi fetvası. Yani ameller imandan değildir diyen Hanefilerin fetvası. Bu tarife göre kişi kendi reddetmediği dediğini hiçbir zaman tekfir edilmez. Yani şimdi fiilden doğrudan bak fiilden doğrudan tekfire hüküm var. Yani o kadar basit sözler var ki bir kimse alimlere sadece dil uzatsa, eleştirse Bununla kafir olur. Fetvalar bu şekilde. Kafir olur. Ama namazı terk eden kafir olmaz. Aradaki fark ne? Namazı terk edenin kafir olduğunu Allah Resulü söylüyor. Sadece işte alimlere dil uzattığından dolayı kafir olduğunu bunlar söylüyor. Allah Resulü'nün sözü geçersiz ama bunların sözü tık, dindir yani. Bunlar çelişkiler. Yani asrın artık yeni fırkaları bunlar. Önceki fırkalarda olmayan şeyler. Önceki fırkaların hepsinin belli çizgileri var. Hepsi mesela harcı dediğin zaman akidesi belli. Mürce dedin, ibadî dedin, mütezile dedin, kaderiye dedin. Bunların hepsinin itikat, inanış esasları belli. Ekol halinde bunlar. Ama bunlar ondan bir parça, bundan bir parça, şundan bir parça. Tuhaf. Tuhaf bir yapı. Evet. Şu hadisle bitirelim. Hayır yollarının çokluğuyla ilgiliydi bizim dersimiz. Burada da işte iman üstünü La ilahe illallah demek ki, yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak iman en düşük derecesi ve hayada imandan bir şubedir buyuruluyordu. Diğer hadiste Ebu Recep Radyalan'ta yine bir adam yolda giderken çok susadı. Sonunda bir kuyu buldu. Kuyuya indi su içti. Kuyudan çıkınca suzluktan dilini çıkarıp soluyan ve nemli toprağı yalayan bir köpek gördü. Bu köpek de benim gibi çok susamış diyerek hemen kuyuya indi, mestine su doldurdu, onu ile tutarak yukarı çıktı ve köpeğe su verdi. Adamın bu davranışından ötürü Allah ondan razı oldu ve onu bağışladı. Sahabeler şöyle dediler, Eyalan Resulü, hayvanlarda da bizim gibi ecir var mıdır hayvanlardan dolayı yani? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Evet, her ciğer sahibi canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.'' buyurdu. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmiştir. Bakın buradaki ifade genel. Ve bu genel ifadenin buyrulma sebebi ne? Bir köpek. Diğer bir hadiste ne buyruluyor? Bekçi köpeği, ziraat köpeği, al köpeği dışında bir kimse köpek beslediğinde her gün bir krat amelinden eksilir buyruluyor. Bu iki hadis birbirine zıt gibi gözüküyor. Ama zıtlık yok. Aleykümselamu alaikum warahmatullahi Yani burada zıtlık yok. Yani kişi köpek edinip, yani e, Allah Resulü'nün saydığı şartlar dışında köpek edindiği zaman, bakın, e, kaydeler gereği, mesela mutlak e, mukayyede hamledilir, umum muhassasa hamledilir. Yani genel ifadeli olan, nasıl tahsis eden bir şey varsa tahsis bağlar mutlak, kayda ve şarta bağlanmamış gelen bir nas varsa, o nası takil eden bir hadis gelmişse, o onu sınırlar. Demek ki burada, bu şeriatta bir sınırlama gelmiş. Köpek besleyeceksen, evine bağlayıp köpek besleyeceksen, sadece üç sebeple. Bekçi köpeği, ziraat köpeği ve av köpeği. Bu, bu üç köpekten dolayı bu ecir halen devam eder. Bunun dışında bir köpeği bağlayıp beslersen, Bundan dolayı ecrin eksilir. Ama sokakta bir köpek gördün, buna su verdin. Bundan dolayı yine ecrini alırsın. Yasak neyle ilgili? Eve bağlayıp beslemekle ilgili. Yani izin sadece üç yerde. Burada bir zıtlık yok. Allah bu adamdan memnun oldu ve onu bağışlayıp cennete koydu, buyuruluyor. Bukhar ve müslim'in diğer bir rivayeti şöyle. Suzluktan neredeyse ölmek üzere olan bir köpek, bir kuyunun çevresinde dolanıyordu. O sırada Beni İsrail'in ahlaksız kadınlarından biri, yani fahişe bir kadın, onu gördü. Hemen ayakkabısını çıkarıp onunla köpeğe kuyudan su çıkardı ve onu suladı. Bu davranış yüzünden kadın bağışlandı. Bunun tam zıttıyla ilgili bir şey de var. İşte kadının birisi bir tane kediyi hapsetti. Ne kendisi yiyecek içecek bir şey verdi, ne de kendisinin yiyip içmesi için salı verdi Yani kendi avlanıp yani kendine göre bir şeyler bulup yiyebilirdi. Ona da bırakmadı. Hapsetti bunu. Bundan dolayı da cehennemlik oldu şeklinde de hadis var malumunuz. Evet. hayır yollarının çokluğu konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her yaş ciğer sahibi diye umum bir ifade söylemiştir. Yani kuş beslersin, kedi beslersin, köpek beslersin. Yani üç şey sınırlı köpek. Bunlardan dolayı da artık çoğaltabilirsiniz. kaplumbağa olur, başka şey olur. Bunlardan dolayı da kişinin ecir alacağını. Fakat burada şart nedir? Yaptığın iş meşru bir iş olacak. Yani e, üç köpeklerde üç cins dışında başka bir köpek beslemeyeceksin. Meşru olacak. İkincisi Allah'tan ihtisap etmek. Yani bundan dolayı Allah'tan ecir beklemek. Sırf eğlenmek için, çoluk çocuk eğlensin diye balık beslemek gibi değil yani. Bundan dolayı Allah'tan ecir bekleyerek. Yani amelinde sevabını Allah'tan bekleyerek ya Rabbi ben senin rızan için bunu yapıyorum. Yani niyetler ameller ancak niyetlerle geçerlidir buyruluyor. Bu niyetin olduğu zaman sen bundan daha ecir alıyorsun. Bu niyetin yoksa yaptıklarından bir ecir alamaz. Çünkü ameller ancak niyetlerdir. Her kişiye de niyet ettiği şeyin karşılığı vardır buyruluyor. Evet, işte hayvan beslemede dahi kişi böyle bir ecir kazanabilir. Bunun zıttını da söyledik, uyardık. Hayvanlara eziyetten dolayı da kişi günah sahibi olabilir. Allah korusun. Ee, biz burada e, hayır yollarının çokluğu babını 127. hadiste bırakalım. Burada Müslüman bir kimseye şu ayeti de okuyalım. Estağfurullah. Hadis. Kim susuz bir Müslümana su içilirse... Allah ona cennetteki râhîkî mahdum denilen şaraptan içilir. Içirir. Müslümana, yani Müslüman bir kimseye su vermek, bu e, halk arasında meşhur olmuş bir şeydir insanlara su vermek, işte sevaplı bir şey diye. Fakat insan bunu adet olarak yaptığı zaman ecre alamaz. Ama Allah'tan bir karşılık bekleyerek, yani özellikle şu hadis gibi hadislerde Allah Resulü teşvik ettiği için, Buna iman ederek, Allah'tan bir karşılık bekleyerek kişi bunu yaptığı zaman bundan dolayı da ecir alır. Ve bizim ecre çok ihtiyacımız var. Yani her gün, çünkü her eklemden dolayı sadaka gerekir diyor. Ve Ayşe Radiyallahu'nun hadisinde 360 tane eklem var diyor. Yani kişi en az 360 tane hayır işlemeli sadaka olan amellerden. Bunlar nedir? Bazıları sayıldı. Müslümana güzel yüz göstermek. Subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber bu sözler. Ve geçtiğimiz hafta bir hatırlatma yapmıştık. Şayet kişinin namazların arkasındaki bu zikirleri yapsa bunların büyük bir kısmından yırtmış oluyor. Yani büyük bir kısmını ödemiş oluyor. 25 defa mesela 100 defa oluyor. Her namazda 100 defa zikir yapmış oluyorsun. 25 Elhamdülillah. 25 subhanallah, 25 Allahu ekber, 25 la ilah illallah 100. 5 vakitinin arkasından yaptığın zaman 500 oluyor. Olduki Cemetten işte öyleyle ikindi o yüzden yapamadın. Sabah, akşam, yatsı 300. Geriye ne kaldı? 60. Bunu da he, yatarken bir şekilde yani bunlar günlük e, sünnette gelenlere biz riayet ettiğimiz zaman bunlardan inşallah kurtuluyoruz kuşluk namazı, evet. iki rekat kuşluk namazı, duha namazı kılması, bunun hepsine bedeldir diyor. Yani bunu ödemiş olur diyor. Bunları yapamayan, yani benim zikre vaktim olmuyor, namazı kılınca ya unutuyorum, ya işim meşgalem oluyor, bunu yapamıyorum diyen insan da mesela evabin namazını düşünebilir. Eğer fırsatı varsa her gün iki rekat evabin namazı, bunu yapamayan gece namazı, her şey olmazsa iki rekat, bu gibi şeylerle yani hayrını artırması lazım. Allah bizleri bunda muvaffak kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve ehdîke ve estağfiruke